Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gül'inle de Tekin. Bu hafta tezahürde, bu sene içerisinde tiyatro festivalleriyle ilgili güzel haberler aldığımız bu sene içerisinde yeni bir tiyatro festivali konuşmak üzere buluştuk. En son yerel belediyelerden Bergama Tiyatro Festivali'ni e, izlemiştik, daha doğrusu belediye demeyeyim ama Bergama'ya bağlı olarak yapılmıştı. E, Berlin ve Türkiye ortaklığında bir işti o. Şimdi de e, Datça'da bir tiyatro festivali düzenleniyor. Datça Tiyatro Festivali'ne dair henüz çok fazla ortada bilgi yok ve yavaş yavaş yayılmaya başlandı. Bunun da arkasında çok Büyük bir çalışma var aslında. Bunları konuşmak üzere ekipteki iki arkadaşımız yanımda şu anda, Bersis Yılmaz ve Ataberk Öge. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle bu, henüz sizi çok tanımıyoruz biz, bu Datça Tiyatro Festivali'ni oluşturan ekip kimdir? Sizden biraz e, bunları duymak istiyorum açıkçası. Çünkü yeni bir oluşumsunuz ve yeni yeni duymaya başlayacağız bundan sonra adınızı. Evet, e, Mirket, e, Datça Tiyatro Festivali'ni oluşturan, e, bizim de çok kısa süre önce kurumsal olarak oluşturduğumuz bir platform aslında. Ee, bütün organizasyonu iki senedir Mirket bünyesinde çalışıp planlıyoruz. Ve bu sene e, Eylül'den itibaren de bir fiil e, Datça'da e, büyüdü ve gelişti aslında. Ee, yani geçtiğimiz geçti Eylül'den itibaren Evet evet geçtiğimiz aslında. Eylül'den itibaren. E, Mirket 3 arkadaş tarafından kurulan ve ee, çok kısa sürede çok çekirdek, tamamen e, çok büyük fedakarlıklarla kendi vakitlerinin e, bir çoğunu vererek e, gelişmiş bir ekiple e, oluşan bir organizasyon şirketi, kurumsal ismi bu. Ama biz Mirket'i bir, bir platform olarak e, adlandırıyoruz, değerlendiriyoruz aslında. E, Eren ve Gediz e, hani, kağıt üstünde... Biz üç ortağız, Eren, Bersiz ve Gediz ama bunun yanında e, çok gerçekten özveriyle çok uzun süredir birlikte çalıştığımız çok büyük bir ekip var. E, şimdi hiçbirini at atlamak istemiyorum adlarını, e, o yüzden hani. Hiç an, an şey yapmadan geçeyim. Tamam tamam. Ee, Peki şey sorayım, lafını böyle o iyi ama gerçekten. bu organizasyon şirket diyorsun ama organizasyon çok geniş bir talim. Hani evet. ne üzerine bir organizasyonlar planlarınız var diye yönelik? Mirket e, biz ekibin bir kısmında müzik kökenli, bir kısmında tiyatro kökenli insanlardan oluşuyor. E, biz özellikle müzik ve tiyatro alanında e, hikayesi olan ve hikaye anlatmayı hayatının tamamına yaymış insanlara alan açmak, kendi hikayelerini insanlarla paylaştıra, paylaşabilecekleri e, mümkün olan en geniş alanları onlara sunmak üzere yola çıktık. E, bu bizim aslında mirketin ideali olarak e, söylediğimiz şey. E, dolayısıyla evet müzik ve tiyatro diye başladık fakat hikayesi olan ve bu hikayeyi hangi alanda anlatmak istiyorsa o alanda e, insanlara ulaştıran herkese, e, Herkes Mirket'in ilgi e, alanında aslında hı hı. ve e, bütün e, çalışma hayatı içinde Mirket bu alanların tamamına değmek istiyor. Bu şekilde özetleyebilirim. Peki, e, Mirket'in ilk etkinliği Datça Tiyatro Festivali. Evet. Doğru. E, Datça ve tiyatro, ama tiyatronun içinde başka şeyler de var, biraz sonra detaylı konuşacağız. Bu nasıl çıktı ortaya? Ee, aslında tiyatro festivali fikri, bir tiyatro festivali projesi bizim ilk üstüne çalışmaya başladığımız projeydi. Ee, biz nasıl bir tiyatro festivali görmek isteriz? Nasıl bir tiyatro festivali Türkiye'de eksik bir, e, farklı şekilde nasıl yapılabilir bu e, festival? şeklinde bir proje yazdık biz uzun süre. Ee, sonra bu proje bir kenardayken, demleniyorken Datça ile tanıştık. Yani bir kez daha tanıştık, mirket kurumsallaştıktan sonra tanıştık aslında ve e, bu tanışmadan sonra bu projeye Datça'nın çok uyacağını, birlikte çok uzun yıllar çok sağlıklı ve keyifli bir şekilde yaşayabileceklerini gördük. Hı hı. Ee, şu anda da hani orada başlattığınız için bu işi çok heyecanlıyız Peki, neydi diyebilirim. neydi Datça'da sizi çeken bu iş için? Ee, Datça... Hem, yani sadece tesadüfler miydi yoksa gerçekten orada bir e, ruh oldu ya da bununla ilgili bir etkileşim mi aldınız? Şöyle Datça Türkiye'de e, çok özel bir yere sahip. Çünkü 81 ilin neredeyse buluştuğu, bir anlamda kaçtığı, bir yerde datça yani Türkiye'nin her yerinden bu herkesin şey kafasındadır datçaya yerleşmek emekli olup datçaya yerleşmek bunu yapabilen insanlarla tanıştık biz orada gerçekten o realiteyi gördük ve çok keyifli bir güruh var orada. hani Türkiye'nin her yerinden İzmir'den Ankara'dan Eskişehir'den İstanbul'dan bütün o kurumsal kimliğini işte biz şöyle tanımıyoruz kravatını çıkartıp Datça'ya yerleşen insanlar bir beyaz yakalıları aynen öyle e, ve çok güzel insanlar e, projeyde onlar zaten biraz bir anlamda yüceldiler bizim bu kadar heyecanlanmamıza daha vesile oldular diyebilirim e, bunun dışında Datça'da böyle bir sanat sever kitlenin olması dışında Datça'nın yerli insanları çok güzel insanlar yani bizim o şu anda şu günde İstanbul'da veya büyük şehirlerde e, asık suratlı olarak görmeye e, alıştığımız artık e, kanıksadığımız insan profilinin tamamen başka Türkiye'nin 40 yıl, 50 yıl önceki o anlattığımız hani Türk insanı klişesinin gerçekten orada tezahürünü gördük biz. E, ve bu çok mutlu etti bizi. Ama bunun yanında Datça'nın doğal güzelliği, inanılmaz bir hani her anlamda hem tarihiyle hem de her türlü hem mimarisi hem de coğrafyasıyla çok uygun bir yer olduğuna hani bunu da inşallah hep birlikte bu bu bu, bu sene açılışında gelen misafirlerimizle birlikte bir kez daha e, göreceğiz. Çok uygun olduğunu gördük ve Datça'da başlatmaya karar verdik aslında bu işi. Peki e Çıkış noktası olarak şey dedin ya, bu millette biz oturduk tartışmaya başladığımızda hı hı. E, farklı bir tiyatro festivali nasıl olur? Yani bu farklıdan kalsın Çünkü Türkiye'de çok fazla tiyatro festivali yok. Yani Aynen. ilk söylediği zaman aklına gelen şey, e, bildiğin üzere İlkas Yemen'in düzenlediği tiyatro festivali İstanbul'da düzenlenen. Ama onun dışında şimdi Bergama'da başladı ve küçük küçük yerel birkaç tane daha ama böyle kendi içlerinde kapalı kalan festival var. Yani nedir sizin için farklılık, yani bunların hangisinden farklı olmaktı ya da öyle söyleyeyim tabii. Bunu Atabert çok güzel anlatıyor, o <gülüyor> anlattı. <gülüyor> Bizde şöyle bir şey var, yani e, hepimiz bu İKSB'nin ve diğer tiyatro festivallerini takip ediyoruz ama bir konunun eksik olduğunu görüyoruz, muhabbet. Yani bizim e, tamamen festival noktamız muhabbet üzerine kurdu. Çünkü seyircilerimiz oyun izleyip, oyundan sonra ekipler gidiyorlar, seyirci sorularını soramıyor. E, oynayan insanlarla tanışamıyor. Ortak bir masada oturamıyor. Aslında biz Datça Tiyatro Festivali olarak bunu sağlıyoruz. E, festivalimize çağırdığımız 4 oyunu da 4 gün boyunca 3 gün boyunca orada konaklamalarını rica ediyoruz. O detaylara sonra ineceğiz aslında. Ama hani bu muhabbet kısmı tam olarak nedir yani aslında siz yani e, diğerlerinde festivali tiyatroyu izlemeye gidiyorlar ve evlerine dönüyorlar. Böyle bir şey mi yani. e, işte biz onun olmasını istemedik. Hı hı. Biz seyirciyle sahne üzerindeki insanların ortak bir noktada birleşmesini, hatta çalışıp üretmelerini istedik. Hı. Festivalin tamamen bütün modlusu da bunun üzerine kuruldu. Hı hı. Ya çalıştığım, yani kurduğumuz bütün atölyeler, bütün kamp alanları, bütün her şeyimiz hı hı. bu aslında seyirciyle e, oyuncuları birleştirme üzerine kuruluydu. E, i̇sterseniz şimdi bir şarkı arası verelim, arkasından tam bu kaldığımız noktadan muhabbeti sağlayacak olan detaylara yani festivalin içeriğine gidelim. Ha, süper olur. that one is just gonna spend the night with my girl that's what I'm talking about that's why I'm gonna play this child the wall between reality and fantasy sometimes so small and not so dark the wall between Reality and fantasy Sometimes so small And not so dark I've looked into your eyes And they should make me feel So bright satisfied The only thing I've learned Is just To fall and fall and fall The world between Reality and fantasy Sometimes so small And not so tall The world between Reality and fantasy Sometimes so small And not so tall is strange and it seems you gotta do it all by yourself to arrange sensations never failed that's why my soul i never said the world between reality and fantasy sometimes so small and not so tall. the world between your fantasy sometimes so small and not so tall some other people make Tezardan tekrar merhaba. E, Datça Tiyatro Festivali'ni konuşmaya devam ediyoruz. E, Atabergörge şu anda bize e, farklı bir tiyatro festivaline ne olabilir anlatıyordu. Şarpıyla böldük, <gülüyor> balla böldük gibi olur ama e, muhabbet diyordum. Bu, bu muhabbetin neyin sağlayacağını inanıyorsunuz Datça Tiyatro Festivali'nde. Ben çok küçük bir deneyen soracağım. Bu söylediğine çok benzer bir şey. E, Bergama Tiyatro Festivali'nde bulundum ben de orada e, gittim ve bu işte e, yetkili kişilerle yaptığım röportajda da çok benzer bir şeyin eksikliğini onlar da söylüyorlardı. yani. Yerel halkla, gelen konuklarla bir araya gelip bir şey üretebilmenin öneminden bahsediyorlardı. Galiba tiyatronun sadece izlenen bir şey olmadığı, birlikte de üretebilen bir şey olduğundan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunu da çok güzel işlediğini gördük. Siz de nasıl işleyecek? Biraz da onu dinleyeyim istiyorum. Bizim için en önemli olanlar, biz zaten çağırdığımız oyunları özellikle bu sezonun hatta geçen sezonunda en çok ses getiren oyunlarını çağırmaya çalıştık. E, oyunlarımızı söyleyeyim isterseniz. Cimri var Semaver kampanyadan, Fiziksel tiyatro araştırmalarından şatonun altında var. Sevgili Arsız Ölüm Derimit var. Hı -hı. E, bir de Dot'tan bunu ben de yaparım oyunu var. Yalnız getireceğiniz 4 oyunun 4 de yani İstanbul'da izlediğimiz son yıllar içerisinde en iyi oyunlar içine gidebilecek oyunlar bu arada. Bunu da aldım çizmek istedim. <gülüyor> Teşekkür <Evet>. ederim. <ediniz. gülüyor> evet. Onların dışında konserlerimiz var. E, bir Tezer konserimiz var. E, Büyükev Abluka'dan Gül'ün solo konser yapacak. Bir de Erkan Uğur'un Yeni bir e, projesi ilk defa çalacak, Anatolian e, hmm. Blues e, Projesi'ni ilk defa orada DAT çalacak. çalacak. Hmm. E, Tüdemiyeli, siz de evet, diyoruz. Evet. <gülüyor> evet. Onun dışında atölyelerimiz var. Bizim iki adet festival ekibi olarak planladığımız, o Bersin uzun süredir planladığımız iki tane atölyesi var. Biri adım adım sahneye, diğeri şiirden sahneye. Adım adım? Adım adım sahneye. Hı hı. E, orada biz e, Murat Mahmut Yazıcıoğlu Önderliğinde 13-15 arası 5 tane yazarlık bölümü öğrencisini DATÇE'ye davet ettik bütün masraflarını karşıladık. Onlara bir atölye fırsatı yakalı, yakalamalarını sağladık. Ee, onlar 5 adet metin yazacaklar. Murat Mahmut yazıyor 3 gün boyunca, onlar dakikalık. Ama daha sonra festival boyunca onlar atölyelerine devam edecekler. Biz bu aldığımız 5 metni e, toplam 8 otar'dan biz 50 öğrencinin yol konaklama ve bütün masraflarını karşılayak festivale çağırdık. Evet. Yandım müthiş bu. Öğrenci çağırıyoruz Evet. Yani Bölüm aslında. başkanlarından istiyoruz. Hani atıbağına. şimdi bu madde olur ya basın gelsin, oyuncu gelsin, şu gelsin <gülüyor> ama siz diyorsunuz ki öğrenci çağırıyoruz. Bu çok kıymetli. Gerçekten. Altını zemek istiyorum bugün ben. <gülüyor> Diğerlerini de olursunuz onu bilin. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> yani. Aynen, yani ki, önceliğiniz buysa, şey anlamda söylüyorum karşılıyoruz diyorsunca önceliğiniz buysa daha kıymetli. Ama yani. gerçekten yani ilk e, hani ilk yapı taşlarını oluştururken e, basın vesaire hani bu şu anda öncü dediğimiz insanlar ya da sanat eleştirmenleri bunlar zaten halolur. Biz farklı yani insanlara mümkün olduğunca nasıl Ulaşabiliriz ve hani bu insanlar e, tiyatroyla en çok haşır neşir olan insanların olmasını istedik evet. tabii ki. ve Bunlar da e, Ataberk'in anlatacağı zaten hani Türkiye'nin dört bir yanından gelecek konservatuar öğrencileri. Bununla festivalin çok daha değerli ve uzun ömürlü olabileceğini düşündüğümüz için ilk saniyesinden itibaren zaten bu mer ana merkezlerimizden bir tanesiydi. Hadi ee, yani yerden devam edeyim. <gülüyor> E, bu 5 tane metini alıyoruz, biz toplam 50 tane öğrenciyi bir havuza yerleştiriyoruz. Aynı zamanda profesyonel oyuncular davet ediyoruz. E, onlardan da bir profesyonel havuz oluşturuyoruz. O, onların arasında Funder Yiğit var, Ece Dizdar var, Başak Daşman var ve daha birçok isim ekleniyor. Biz bu 5 metni 5 tane yönetmenlik yapmak isteyen arkadaşımıza veriyoruz. Hı hı. Ve onlar bu 5 metni e, kural sistemiyle, 15'inde yapacağımız kural sistemiyle rastgele iki havuzdan da oyuncular seçip 3 gün atölye yapıyorlar. Ve 18'inde biz bunun sergilenmesini istiyoruz. Vay, çok Aynı zamanda, tabii hmm. da, Datçı'ya gitmişken bir Can e de selam çakmak istedik. Ee, orada da şiirden sahneye diye bir atölyemiz var. Yine o konser konservatuarlardan getirdiğimiz arkadaşlardan bir oyuncu havuzu oluşturuyoruz. Ee, onlara da 5 tane profesyonel yönetmenle anlaştık. Şu an kesin olanlar Şebnem Sönmez, Tuğrul Tülek, Serkan Salihoğlu. Hmm. Ee, iki isim daha eklenecek buraya. Onlar da o tekrar oyuncu havuzundan seçip Tamamen yönetmenden istiyorlar. Şiirin öncesi, sonrası, sözsüz fiziksel tiyatro. Tamamen karışmıyoruz. Öğrenci arkadaşlarla, oyuncu arkadaşlarla çalışıp yine 18'inde sergilemelerimizi istiyoruz festivalin son günü. Onun dışında ekstra atölyelerimiz var. Çak ee, bizimle olacak. Çaktan müşrefi edin. Ee, tamamen bu e, üretim atölyeleri. Çıplak Ayaklar Kompanisi zaten onlar da bizim programımız. O. Yani bu üretim atölyelerinin dışında tamamen hani Datça insanına veya orada bizimle birlikte festival katılımcısı olarak bulunan insanlara da mümkün olduğunca dokunalım istedik. Ee, onlarla birlikte de üretelim istedik. Dolayısıyla Çıplak Ayaklar kampanyası bizimle olacak. Ee, onun dışında ee, orada Datça'da hali hazırda bir sanat evi yapacağız. Ee, sahibi olan aynı zamanda e, Almanya'da e, tiyatro eğitimini tamamlamış ve çok uzun yıllar hmm. şehir tiyatrolarında, devlet tiyatrolarında çalışmış Özkan'ın, Özkan, Özkan Schulz'e bir oyunculuk atölyesi veriyor olacak. Hmm. E, Be Beyt Engin yine bizlerle birlikte olacak. E, o Aslında. bir atölye verildi, veriyor olacak. Pozitif atölye. Yeren birlikte yapacak evet. değil mi? Ya aynı yani. zamanda bizim zaten, yani biz e, atölyelerimize de katılan başvurularımızı datcetiyatrofestivali.com'a açtık. yani. Şu an programı dinleyen insanlar da başlayabilirler. Biz sadece öğrencilerimiz var. Orada ıı, kişinin tarihlerinden bahsetmedik onu da tekrar aradan bir sorun. En sonunda yine söyleriz ama. <gülüyor> evet evet. Festival ne zaman? Festival <gülüyor> 16-18 Temmuz'da, Hı -hı. Datça'da, da gerçekleşiyor olacak. 3 gün. 3 e, gün boyunca, aynen öyle. E, güzel bir kamp alanımız var. E, çadırlı bir sistemle konaklama sağlıyoruz tabi. İsteyenler otellerde, Datça merkezine çok yakınız. Hı -hı. İstediği yerde kalabiliyorlar. Biz ee, gerçekten dört oyun için ücret alıyoruz sadece. Konserlerimiz vesairemiz Datça altına da ücretsiz. Ee, Atölye, üretim çalışma atölyelerimiz de ücretsiz. Hı hı. Ee, ve evet. internet sitesine herkes başvurabiliyor atölyelerimize. Hı hı. Aynen öyle. Yani e, bu atölyeler de dediğimiz gibi e, mümkün olduğunca orada katılan insanlar Datça Tiyatro Festivali'ne gittim ve sadece oyun izleyip ee, ve bir iki küçük etkinlik daha yapıp geri dönmedim diyebilsinler mümkün olduğunca gelişip bir kendilerine yeni pencereler açabilsinler istedik ve bu atölyeler de oradan doğdu içerikleri de bu kadar özenli bu yüzden seçildi. Bir de Ataberg bir şeyden bahsetmişti, Oraya çağırdığımız konuklarımızı da yani oyuncu oyuna gelenleri de orada üç gün boyunca konaklatacağız diye bir şeyden bahsetmişti. Evet. Yani genellikle gelirler, oynarlar ve giderler ama böyle olmayacak. Biz onun oluşmasını istemedik çünkü yani ben bile oyunu izledikten sonra sormak istediğim sorular oluyor. Gerek evet. oyunculara gerek yönetmene. Evet. Biz oyunun yönetmenlerine kadar oyun festivalimize çağırıyoruz ki oyun bittiğinde o bizim panayır alanımızda, oturup bunları konuşabilelim, muhabbet edebiliriz. Çünkü aslında şehrin içine dağılacakları bir alan yok. Yani siz orada zaten bir arada olacaksınız. Yani Aynen, festival öyle. alanında olacaksınız. Ya buradan aslında panayır alanını biraz anlatabiliriz buradan yola çıkarak. Ee, biz Datça'nın iskele Mahallesi'nin merkezinde, Esenada burnunda ana festival mekanımızı kuruluyoruz. Ee, i̇ki bölümden oluşuyor. Bir tanesi Datça Amfityasyonu. Zaten burada oyunlarımız sahnelenecek. Onun hemen yanında etrafı, Palmiye ağaçlarıyla ve denizle çevrili bir panayır alanı kuruyoruz. Ataberk'in de bahsettiği gibi bu tamamen e, hani halka açık olacak, ücretsiz ve burada konserlerimiz e, ve e, onun dışındaki e, üretim çalışması, çalışmaları, atölyelerinin çalışmaları dışında e, fuayeler, söyleşiler, e, bir sürü işte çocuk oyunları e, orada. Çocuk oyunu da olacak mı? Tabii, Tabii ki. Söyledim, evet. e, çocuk oyunu da da yine semaver Kumpanya bizim olacak. nasrettin hoca ve masal masal içinde e, oynayacaklar. E, onun dışında çocuk atölyeleri, pedagojik eğitimler çocuklara yönelik e, vesaire. Yani çok fazla e, etkinliğin olduğu ve sürekli yaşayacak ve muhabbetle büyüyecek bir panayır alanı inşa ediyoruz orada. Festivalimizin en önemli hani üretim çalışmaları ve panayır alanı olarak iki merkezi var diyebiliriz aslında. Yani biz çalış, yani tatille çalışmak üretini asla birleştirmek istedik. Yani biz Daci'ye girip sadece orada denize girmeyeceğiz. Hı. Üreteceğiz, izleyeceğiz, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz, çok eğleneceğiz. eğleneceğiz. Çok <gülüyor> eğleneceğiz. Şey de e, mesela pazar salı ve koydunuz değil mi? Evet. Hafta sonu değil mesela. Hani evet. o da e, gerçekten böyle bir şey hedeflediğinizi galiba evet. gösteriyor. Evet, o kalabalıktan, Daci'nin e, kalabalığın böyle hafta sonu kalabalığının biraz çekildiği falan bir. A aynen öyle. Uzun süre tatil yapan insanların da aynı zamanda bizimle birlikte olabilecek. Ee, son bir dakikamız e, nereden insanla ulaşabilir azından bu siteleri resahipleri. Tabii de ki. Söylemek ee, Instagram, Racha tiyatro Festivali Instagram sayfasından bizi takip takip edebilirler. Racha Teatro Festivali.com'dan e, bütün programı ve başvuruları oradan yapabilirler. E, onun dışında mobil eten biletlerimizi satışta. Satışta onları oradan alabilirler. Kombine biletleriniz var, aynı zamanda kamp alanı için biletleriniz var ve şu an ikinci avantaj dönemindeyiz, bitmek üzere neredeyse evet. biletleriniz ve gerçekten çok güzel bir ilgi var. Hı -hı. Yani beklediğimizin de üstünde bir ilgiyle karşılaşıyoruz şu an. Özellikle avantajlı dönemde öğrenciler kamp alanı ve o kamp alanının güzelliğiyle birlikte Datça'da uygun ve çok güzel bir yerde konaklama fırsatı buluyorlar. Buna da çok ilgi gösteriyorlar. Ee, bu bizi çok mutlu ediyor yani aynı zamanda Instagram, ve Facebook'ta da varız. Ee, o zaman yolunuz açık olsun demek istiyorum çünkü gerçekten e, genç bir yani okuldan yeni çıkmış insanlar olarak böyle e, daha genç bir işe adım attığınız ve böyle. Dima Değil açık değilim hani. Çünkü <gülüyor> böyle aynı noktadan bakmaya farklı bir şey öğretmeye çalıştığınız çok ortada. Ee, Ellerinize sağlık, aklınıza sağlık her şeyden önce. Milket'in de yolu açık olsun, Datça Tiyatro Festivali de yolu açık olsun. Çok teşekkür ee, ederiz. Bakalım sonrasında neler duyacağız bakalım fiyat festivaliyle ilgili. <gülüyor> Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar.